Abi ayağa kalk panlattın mı sen? Hayır. Senin karakterin otursun söz ben kalkacağım masum. O zaman biraz zor. Hanım kardeşim bir erkeğin sakalı onun Müslüman olup olmadığına delil değildir. Ama başı örtülü bir bayanın Müslüman olduğu aşikardır. Bu ne demek? Sen İslam'ın bayrak taşıcısısın demek. Az önce gördüğün bir dükkanın kapısında cenaze dolayısıyla kapalıyız yazıyordu. Her gün dünyada 350 bin cenaze oluyor. Ama sen hala kapanmıyorsun zalımın kızı. Fıkıh terimi olaraksa bir erkek ve bayanın setredilmesi, örtülmesi gereken uzunlarının, bölgelerinin kapatılması anlamındadır. Bir erkeğin veya bayanın gözükmesi haram olan yerlerine ise avret yeridir. Sağlam bir görüşe göre insan tek başına olduğu zamanlarda dahi kenar olduğundan dolayı yine de avret yerlerine kapalı tutması uygun olanı. Arabayı bile kapalı otobarka kapatıyoruz. Gel de kapan be mas gel de kapa. Şimdi annen duyuyor böyle masum masum dediğim yolacak olacak beni. Benim oğlanın tesettürle ne işi var? Ay! Biliyorsunuz erkeklerin tesettürü göz kapaklarıdır. Ve erkeklerin tesettüre girmesi yani gözlerini kapaması yine hanımların üfretini korumak içindir. Gözlerini koruyor Mahsun Vallahi uzay gören gibisin birader ya. Ayette şöyle buyurur. Mü'min erkeklere söyle gözlerini sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu kendileri için daha temizdir. Kadınların örtülmesi konusunda ise aynen şöyle bulunur ayet-i kerime. Mü'min kadınlara söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar. Ziynet yerlerini açmasınlar. Erkeklerin avret yeri sayılan örtmesi gerekenleri göbek deliğinden diz kapaklarının altına kadar. Bu görüşü, Ahmet İbni Hanbel'in naklettiği bir hadisten alıyoruz. Kadınların ise yüzleri ve elleri haricinde sarkan saçlarına kadar bütün hepsi avret diye geçer. Senin avret yerin nereye gidiyor? Senin ağzın mı avret? Ve hanım ablalar şu an size ofsaytı açıklıyorum. Evet evet, konuyu direkt ofsayta çeviriyorum. çeviriyorum. Bonesiz şal taktığınızı düşün. Saçınız şalınızı aşıp, alnınızın ortasına doğru öne çıkarsa, işte bu off -site'dir. Birader, ben Felipe Felipo'ylo. <gülüyor> <gülüyor> Biz Felipe'nin adını bir adını söyleyebileceğim çok şanlı şey çapta. Felipe Melo. Felipe bir de Melo. Felipe de iyi adam. Melo onlar aynı takımda. Evet, aslında aynı adam. <gülüyor> 12 kişi mi oynuyor bunlar? Bizim bildiğimiz futbol ahireti kurtarırmaz. Saygılar. Ya birader. Sen ki o babetleri giymek için ayaklarını patlatmış. Yara bantları ile dolaşmış insan. Rabbin için tesettüre mi giremeyeceksin? Haydi yaparsın sen. Hadi şuraya kadar izledin hemen gaza geldin. Dedim tesettüre gireyim bari. E, tabii ki makbul olması için bazı şartları mevcut tesettürün. Ama burası çok önemli. Çok. Bir, tesettüre girdiğim elbise vücudu gösterecek tarzda ince olmamalı. İki, nazarı dikkati çekecek kadar süslü ve renkli de olmamalı. Üç, vücudun hatlarını gösterecek şekilde dar olmamalı. Gösterme oğlum tesettür anlatıyoruz burada. Senin Allah'ın avret. Masum sen aynada sana baksan haram mı oluyor şimdi? İslam bu kriterleri belirlemişse unutma asrın tarzına uyan değil Allah'ın tarzına uyanlar kazanacak. Ama bazının kardeşlerimiz diretiyor. Hayır ben özgürüm modaya uyumak istiyorum diyerek tesettürün kurallarının dışına çıkarıyor. Bir insan İslam'ın kuralları dururken nefsine uyuyorsa bir yerde büyük bir problem vardır. Sen nefsinin tüm isteklerini yap, şeytanın bütün emirlerine uy, sonra gel bana ben özgürüm de. Kusura bakma da sen tutsan kralısın. Yafasında sordular bana. Dediler ki Mehmet kardeşim evleneceğin bayanlar. İlk nereye bakarsın? E, saçlarına bakarım. Peki hmm. nasıl gözükmeli? Gözükmeli. Haydi bu dinlediğim videoda Etraf bu musa başkaları ne gözle bakar ulursa kainatı halk eden bir yaratıcı madem böyle emir buyurmuş ve madem bütün kainat onun kudret elindedir sen ona gel ve şunu gör Allah sen geldiğinde mi bahar gelecek sen geldiğin diye mi bahar gelecek nasıl olacak o işler sen Rabbinin yoluna eli bir gel bakalım ve unut tesettür insanın kendisine yapış